insandaki her güzellik, her iyilik, imandan alakalı olan şeylerdir. Daha önceki dersleri de hatırlayacak olursanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, iman 72 şubedir. En üstüne, la ilahe illallah, en ednasıysa insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmem. Ve hayada imandan nedir? Bir şubedir. O arttıkça iman da artar. O eksildikçe iman da eksilir. Yani insandaki huylar, hasletler, görünüş, tabiat tamamen insanın nedir? İmanıyla, itikadiyle alakalı olan şeylerdir. Kişinin ahlakının artması. Geçen haftaki dersi dahi hatırlayacak olursanız, toparlamak için diyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onun ahlakı nedir? Kur'an'dı deniyor.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 kontür. Bunlar nedir? Bir de zamanlarını çalma var. Ondan sonra televizyonlar, ondan sonra şunlar bunlar. O kadar israf da ki bir erkeğin çalışması bir eve ne yapıyor? Yetmez hale geliyor. Ve o ev ne yapamıyor? Geçinemez hale geliyor. Halbuki İslami bir yaşayışa git, yatsıdan sonra evde oturup mal ayağını konuşmak dinimizde nedir? Haram kurulmuştur. Bugün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 hayırlı kılsın. Müminin kalbi her zaman geniş ve rahat olmalı. Orada cimrilik ne yapmamalı? Barınmamalı. Kalpte cimrilik olmayınca bu sefer ne olur? Güzel ahlak olan gömertli kuyu ön plana ne yapar? Çıkar. Ve eğer bir insanda cimrilik varsa ne yapacak? Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına bakın. Bir tanesinde diyor ki cimrilikten sana sığınırım.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 Halbuki Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü dört şeyin hesabını vermeden ayakları mahşerde Allah'ın huzurunda ne yapılmaz? Ayrılmaz. Bir, ömrünü nerede geçirdi? Önemli bir soru. Herkes bunu soracak. İki, gençliğinde ne yaptı? Nerede yitirdin? Üç, ilminle ne yaptı? Dört, nerede kazandı?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 kervanda yüklü mallan Medine'ye geliyor. Medine'ye girmeden e, dışarıda tüccarlar onu karşılıyorlar. Diyor ki malı bize sat. Yani zahiri eksik. Evet. Toplum aç. Yani, satın, yani Bir ekmeğe belki bir rüya alıyorsan 10 alacak durumda. Kırkırk zamanı. Osman diyor ki bugündür bu malı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 gittiğini hatırlıyor ve hemen onu Allah'a ve infak ettim diyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yani kendinde hak bostan dediğimiz bir bostan Enes'in övey babası Allah. ve ne yapıyor? Onu tamamen infak ediyor. O insanlar yarını Allah'la bakıyorlar. Ama bugün eee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 Bunlar hep Allah Resulü'nün nedir? Dualarındandır. Onun için güzel ahlak insana ne yapıyor? Her zaman hayır getiriyor. Yine güzel ahlakın içinde kardeşlerim gece ibadetinin fazileti çok büyüktür. Ve Allah Resulü ve Vesselam bunu fert fert sahabelerine de ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Ve salih insanlara bakın, büyük alim insanlara bakın ki sahabeden itibaren ele alın, hep gece namazına ne yapmışlardır? Önem veren insanlardır. Ve bir gün e, İbn Ömer bir rüya görüyor, ablasını anlatır ki Hafsa annemiz kardeşidir. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasını aktardığında, Abdullah ne iyi çocuk, bir de gece namazı olsa olur. Ve o günden sonra İbn Ömer bir daha ne yapmıyor? Gece namazını bırakmıyor.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 Sahabeye bakın, gündüz oruçlu, karşıda düşmandan harbetiir, gecede ne yapıyor? Amazına kılıyor. Bugün savaş var mı? Yok. Harbetme, Televizyon varsa da harbetme, boş laflarda harbetme, vaktini boşa harcamalarda harbetme, gece, aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, Allah diyor şu insanlara diyor buhuzetir. Çarşı pazar bağırana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 ve yine kardeşlerim gece ibadetinin insana kazandırdığı güzelliklerden bir tanesi ki Ali Sülatu vesselamın e, gece namazında yaptığı duaları şöyle bir okuduğumuzda gerçekten çok tesirli ve insana yön veren dualar. Mesela birinde Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve diyor baktım dur bir şeyler mırıldanıyor kulak verdim gazabından mı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 ben kaç tane Müslüman'ı uyardım bu noktada. Hala yapanlar var bunu. Adam koltuna kapıyor. Şu A4 kağıdı var ya, fotokopu 500 tane. Bir. Kapıyor, geliyor. Kaça aldım diyor. Parasını vermek için. 4,5 taşı biliyor musun? Yani bir şey yap. Tek tek al. Ben toptan 10'luk alıyorum. 4 lira, 250 kuruş falan. Tek alırsan 5 lira. Şu 500 tanesi. Koltuğuna kapıyor, geliyor.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 Hangi durumda olursan ol, Yusuf Ali gibi köle olsan, kendi kardeşlerin senin cennetle kastetse, elden ele satılsan ve hapse dahi iftiraya düşüp düşsen, yine o dilden ne yapmayı isyan çıkmıyor. Onun için kardeşlerim insan et parçasını mi? kendini düzelttiği gibi toplumada ne yapıyor örnek insanlar haline geliyor.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 Çünkü onların iman ettiği gibi iman etmezsenizdir. Onların ahlakına baktığınızda ki hepinize bu ödev olsun. Boş kaldığınız bir zamanlarda e, sahabelerin hayatlarını şöyle bir okuyun. Erkeğini okuyun kadınla da, çocuğunu da. İnanın ahlakınızın değiştiğini hissedeceksiniz. Çünkü insan bir gördüğüyle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 Kur'an okumayı yasakladıkları bir ülkede bir adam çıkıyor. Samanlıklarda Kur'an öğretiyor. Onun ahlakıyla ahlaklanan bir sınıf çıktı işte. Süleyman Tuna Hilman'ın yapmış olduğu bir çalışma. Bugün Süleymancılar diye bir grup var. Mı? var. Dün hapishanelerde çürüyor. O günkü lidermeyi tek gözlü Deccal diyor, kafir diyor. Hapishanelerde ölüyor. Bugün koskoca Nur cemaati var mı? Var.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 Nasıl hareket eder? Öbür münafıktan aynı beraber hareket eder. Çünkü gelip de âlimi anlaması mümkün değil. Çünkü cahil hiçbir zaman âlim olmadığı için âlimin halini ne yapamaz, anlayamaz. Ve kör olarak meselelere bakar. Allah hepimize güzel ahlak versin, anlayış versin ve Rabb'im bizleri her türlü kötü huydan